Şunu asla unutmayın kardeşlerim. Hedefiniz kitap ve sünneti muasır selefi alimlerimizin gösterdiği şekliyle yeryüzündeki tek mutlak hak taifi olan selefin fehmi üzere anlayıp yaşamak ve ona davet etmek olsun. İnnelhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh ve neûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina men yehdihillâhu felâ mudillelâh ve yudlil felah hadi ya lahu weshadu alla ilaha illa allah wahdehu la sharika leh weshadu anna muhammeden abduhu ve rasuluh Allahumme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike alihi ve Bugün 24 Aralık 2011 Cumartesi. Selef'in fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin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 ...tafsilli deliller, yine azalarla amele dair... ...tafsilli deliller zikredeceğiz, bırakacağız. Yani bu derslerde işin çok böyle fazla fıkhına girmeyeceğiz. Sadece hızlıca delilleri zikredip bitireceğiz inşallah. Çünkü önümüzdeki derslerden itibaren inşallah... ...ehli sünnete getirilen itirazlar, reddiyeler, şüpheler... ...ve bu şüphelerin cevabı mahiyetinde olacak. Ancak biz şu ana kadar hiç... Ee, Tafsilli delillere girmedik. Şimdi burada tafsilli delillere gireceğiz. Böylece hem meselenin geçmiş dersleri ele alacak olursak hem meselenin fıkhını almış olacağız. Bu dersi de bu derste birlikte de hem de meselenin delillerini ele alıp meselemizi bir kısmen tamamlamış olacağız inşallah. Şimdi diyoruz ki kitap, sünnet ve icma.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 Ebu Ubeyd İmanda, İbnü'r-Cezz Fethü'l-Varide, Lalekan Şerhü's-Sünne'de, Acrü'ş-Şerâ'da, İbnü'l-Battı İban'da, Beyhaki İtikad'ta ve başkaları da bu ayette ne delil getirmişlerdir. Bu ayet en güçlü delillerdendir. Yine kardeşler sünnete baktığımızda Abdullah İbn Abbas hadisinde Abdülkays heyetine bir selâme geliyorlar ve ondan tabii cennete gireceği şeyleri öğrenmek istiyorlar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 Halbuki bunlar bazı vacipleri terk ettikleri için onlardan iman ismi nef yonluyor. Halbuki imanın aslı var. Geçen derse hatırlayın bunlar da imanın aslı var. Ama bakın nasıl da iman nef yonundu. Başka bir delil bakın mümin mümin olduğu halde zina etmez. Bakın demek zina etme, zinayı terk etme amelinin imandan olduğunu gösteriyor. Dikkat edin. Zinayı terk etme amelinin imandan olduğunu gösteriyor. Çünkü bakın ne diyor? Mümin mümin olduğu halde zina etmez. Nasıl da iman ismi bundan nefyolunuyor? Eğer amel imandan cüz değilse, yani bir şey bir şeyden parça değilse, o parçanın gitmesi ondan hiçbir şey eksiltmez. Anladık mı kardeşler? Burası burası çok önemli.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 hatta bırakın onu kitap ve sünnette ameli terk eden kimseler için yerilme, zem molunma ve tehdit edilmeleri maruf bir şekilde mevcuttur kardeşler. Bakın Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki müminler o kimselerdir ki Allah'ın anıldığında kalpleri ürperir. Onlar Allah'ın ayetleri okunduğunda bu Allah, onların imanlarını arttırır vesaire. Ayeti sonuna kadar düşünün.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 ve hatta daha önceleri Ata i̇bn abi Ebi Rabah mürciyelerle münazarasında bunu delil getirmiştir kardeşler. Halal'ın sünnesinde belirttiği gibi. Evet sekizinci ve son veci kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir ki kendisi ameli terk edenlerle savaşmakla emir olmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir ki kendisi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 Mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. Bakın dikkat edin vecehe. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kamil iman sahipleriyle savaşmakla emrolunmuş. Diyebilir misiniz? Anladınız mı vecenin fıkhını kardeşler? Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amel imandan değil yani kamil iman sahibi kimselerle savaşmakla hem olmuş. Yani davetin aslı, İslam'ın aslı bununla gelmiş. Bu da İslam dininin ruhuyla örtüşmeyen bir şeydir. Vallahu alem. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.